97. Bölüm Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki... ...Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti. Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe ne yapıyorsun Allah'ın Resulü Seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi Benim yanıma dönüp Gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın Demedi mi Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı Seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Sufyan Görüyorsunuz artık burada Durabilecek gücümüz kalmadı Çadırları bile söküp attı rüzgar daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın. Geri dönüyoruz. Alit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar. Tamam. Biz burada kalıp sizi korktuk. Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim. Hoş geldin Huzeyfe. Hoş bulduk. Haberler nasıl? İyi iyi çok iyi. Hamdolsun. Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim. Tamam. Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün. Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm. Rüzgar şiddetini artırdı Şimdi çadırda ısınırsın Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu Üstünü örterek onun ısınmasını sağladı Huzeyfe söze başladı Ya Resulallah Ebu Süfyan ve arkadaşlarını Bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı Kimi kalma taraftarıydı Kimi gitme Derken bizi saran soğuk Onları da sardı Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Sufyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halit bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz onlar da yola çıkarlar. Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korku ile imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta altı şehit vermişti. Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu Kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı <gülüyor> Babam geldi Babam geldi Anne bu, abim dayım geldi Abimle dayım geldi Aslan babam benim Düşmanı yendiniz değil mi? Yendiniz onları değil Allah mi? Allah'a hamdü senalar olsun Sağ salim döndünüz ya Ya Rabbi Resulullah'a zafer verip bize ona kavuşturduğun için şükürler olsun. Allahu ekber. Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz. Allahu ekber. Öyle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince Vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. allah Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti Cebrail aleyhisselam gider gitmez peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi Allah Ezan sesi mi duyuyoruz? Evet hayırdır inşallah Allah Allah Bilal bizi çağırıyor namaz vakti de diyor. Önemli bir şey olmadı Ne olduğunu bilen var mı? Hayır biz de bilmiyoruz Bilir bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki. Gidip bakalım ne diyor. Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın. Allah hayır olsun. Ne oldu? Ne oldu? Hayır olsun inşallah. Cebrail Aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemize emretmiştir. ...peygamber efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri! Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün. Yürüyelim Allah'ın izniyle. Yürüyelim! Evet yürüyelim! Resulullah sancağı Ali'ye vermiştir. Medine'de yerine vekil olarak da... ...Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Tekrar ediyorum... ...aramızdan kimse... İkindi namazını Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmayacak. Canlarımız Allah'ın yoluna feda olsun. Hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak. Allah Resulünün eliyle onlara gereken cezayı verecek. Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi... Piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler Yahudiler 3000 bin kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü İşte Muhammed ordusuyla karşımızda ah, Keşke Huye'yin sözüne kalmasaydık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 Bizi uzun süre idare eder. Peki ya su? O da yeteri kadar var. Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz. Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek? Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi. Ey Allah'ın düşmanları! Kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz. Huseyt bin Hudayr, Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazretle ile savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi taima desteklemedik mi?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 Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi. Abdullah İbni Übey... ...haber göndermiş. Ne diyor? Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz... ...ve çarpışmaya devam ederseniz... ...size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz... Muhammed'e direnin. Bize destek olacaklarını biliyordum. Bekleyip göreceğiz. Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok. Günler geçiyor. Ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu.